Euzubillahimineşşetanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu vesselamu ala Resulillah. Ege bölgesinden gelen bir soru var arkadaşlar. 7 tane bu sorudan 7 veya 8 tane geldiği için ben bu konuda bir açıklama, bir bilgilendirme ya da bir bilgi verme gereği duydum. Biz cezaevine girdik bir imtihan gereği diyor arkadaş cezaevine girmeden önce cemaat olarak belli bir akidemiz vardı ama cezaevinden çıktıktan sonra yani Allah subhanahu teala bu imtihanı bizim üzerimizden kaldırdıktan sonra cemaat içerisinde şöyle bir görüş oldu. Biz içinde yaşadığımız topluma müşrik toplum diyoruz. Bu toplumun içinden e, şirkini gördüklerimize müşrik diyoruz. İslamını gördüğümüze Müslüman diyoruz. Tanımadıklarımıza tanımıyoruz diyoruz. Böyle bir görüş oldu diyor. Cemaat ikiye bölündü veya e, cemaat arasında böyle iki görüş çıktı. Burada bu konuda bizi Aydınlatır mısınız diyor. Güneydoğu'dan bir arkadaş beni aradı. Bizzat bu konuyu sordu. O arkadaş şunu sordu. Yani böyle bir şüphem yok benim. Yani tanımadığıma tanımadım öyle bir düşüncem yok ama böyle diyenleri tekfir edebilir miyiz edemez miyiz? Böyle bir soru sordu. Yine Akdeniz bölgesinden bir arkadaş uzunca bir mektup yazmış. Mektuba aynı konuyla ilgili. Yani buradaki hak gerçek nedir? Bizi bilgilendirebilir misiniz diyor. Evet. Şimdi tek tek gidelim inşallah arkadaşlar. Allah subhanehu ve Teala bizleri yarattı. Fe minhum mümin ve minhum kafir diyor. Bir kısmınız mümindir bir kısmınız kafirdir. Mümin ismi şer'i bir vasıftır arkadaşlar. Müslüman ismi şer'i bir vasıftır. Bir sıfattır yani. Siz bir insana Müslüman dediğiniz zaman onu sıfatlandırıyorsunuz. Bu sıfatı Kur'an ve sünnetten aldığınız için bu sıfata şer'i sıfat deniyor. Tek tek gidiyoruz inşallah. Bir başka insana bu kafirdir dediğiniz zaman. Bu şer'i bir vasıftır. Niçin şer'i bir vasıftır? Bir, kafir lafzı bir sıfattır. Bir sıfattır, bir vasıftır. Bunu siz Kur'an ve sünnetten aldığınız için, daha doğrusu Kur'an ve sünnetten delillendirdiğiniz için bu kimseye kafir vası veriyorsunuz. Anladınız değil mi? Bu bir. İkinci basamak. Niçin bu vasıfları vermek zorundayız? Biz bu vasıfları niçin vermek zorundayız? Ya da niçin böyle bir gereksinimiz var? Niye birilerine Müslüman, niye birilerine kafir demek zorundayız? Çünkü şer'i vasıf üzerine şer'i hüküm bina ediliyor. Şer'i vasıf üzerine ne bina ediliyor? Şer'i hüküm bina ediliyor. Anlaşılı değil mi? İnsanlara Müslüman hükmünü veriyoruz. Bu Müslüman hükmü şer'i bir vasıftır. Müslüman sıfat olması itibariyle vasıftır Müslüman lafzı. Bunu Kur'an ve sünnetle delillendirdiğimiz için biz buna şer'i vasıf diyoruz. Şer'i vasıf üzerine şer'i hüküm bina ediyoruz. Mesela arkasında namaz kılarız. Cenaze namazını kılarız. Müslümanların cenazesine defnederiz. Kızımızı isterse biz ona kızımızı veririz veya Müslümanların kadınlarındansa biz ona talip oluruz. İşte kestiğini yeriz. Onunla vela hukukuna gireriz. Diğer taraftan. Kafir dediğiniz zaman bir insana kafir lafzı bir vasıftır, bir sıfattır. Onu sıfatlandırıyoruz. Biz bunu Kur'an ve sünnetten aldığımız için buna şer'i vasıf diyoruz. Şer'i vasıf üzerine şer'i hüküm bina ediyoruz. Şer'i vasıf üzerine ne yapıyoruz? Şer'i hüküm bina ediyoruz. Cenazesine katılmıyoruz. Kendileriyle nikah aklı imzalamıyoruz. Şahitliklerini kabul etmiyoruz. İşte kendilerinin arkasına namaz kılmıyoruz. Bunun gibi şer'i hüküm bina ediyoruz. Şimdi cümleyi alalım biz. Biz içinde yaşadığımız topluma müşrik diyoruz. Bu anlattıklarım, şu anlattıklarım bu cümleyle ilgili değil. Bu cümleye sonra değineceğiz. İkinci cümle biz tanıdığımız insanlara, İslam'ını gördüğümüz insanlara Müslüman diyoruz. Doğru bir cümle. Şer'i vasfı veriyoruz ve üzerine şer'i hüküm bina ediyoruz. Şirkini gördüğümüz kimselere müşrik diyoruz. Doğru bir cümle. Şer'i bir vasıf veriyoruz ve bunu niçin veriyoruz? Şer'i hüküm üzerine bina etmek için. Tanımadığımız kimseler hakkında ise susuyoruz. Hiçbir şey söylemiyoruz. İşte burası batıl bir sözdür arkadaşlar. Çünkü tanımıyorum lafzı bir vasıf değildir. Allahu subhane ve insanların meçhul, tanınmayan insanlar olmakla da vasıflandırmamıştır. Yani mesela siz bana soruyorsunuz hocam kurban kesmenin hükmü nedir? Ya vaciptir, ya sünnettir, ya farzdır, ya caizdir, ya caiz değildir. Bakın bunların hepsi şer'i bir hükümdür. Yani şer'i bir o eyleme şer'i bir hüküm, şer'i bir vasıf. Ama siz deseniz ki kurban kesmenin hükmü mavidir deseniz, kurban kesmenin hükmü uzaktır deseniz, kurban kesmenin hükmü beyazdır deseniz. Bakın mavi, uzak, beyaz lafızları şer'i bir vasıf değildir. Kendisi bir vasıf değildir ve bu vasıf şeriattan kaynaklanmamaktadır. Karşımıza bir adam geldi, Zeyd geldi. Müslümandır, şer'i vasıftır bu. Amr geldi, kafirdir, bu bir şer'i vasıftır. Ee, Hüseyin geldi, tanımıyorum. Bakın bu bir şer'i vasıf değil, tamam tanımıyor, tanımıyor olabilirsin ama bu bir şer'i vasıf değil. Burada biz şer'i vasıfa ihtiyaç hissediyoruz. Bir komşumuz var hiç tanımıyoruz. Bununla aramızdaki hukuk ne olmalı? Müslüman deyip şer'i vasıf olarak Müslüman vasfını verip ona Müslüman hükmü mü uygulayacağız? Yoksa kâfir vasfını verip kafir hükmü mü uygulayacağız? Biz bunu soruyoruz bunu öğrenmek istiyoruz. Tanımıyorum lafzı şer'i bir vasıf değildir. Üzerine de şer'i bir hüküm bina edilebilecek. Ee, bir söz değildir. Bundan dolayı yani bu sözün, bu bana yazılan bu sözün, bu son kısmı boş, mala yani yani gereksiz bir kelamdır. Bu gereksiz bir kelamdır. Bu bir. Anlaşılır değil mi burası? Yani biz yaşadığımız toplumda tanımadığımız insanlar hakkında susuyor. Susmak bir hüküm değildir. Tanımıyorum diyoruz. Tanımamak, benim onu tanımıyorum demem bir vasıf değildir. Vasıf olmadığı için Hükmünün delilini şeriatten almamıştır. Şer'i bir vasıf değildir. Bu boş bir sözdür. Batıl bir sözdür. Malayani yani, yani şeriatte muteber bir söz değildir. Bu bir. İki. Bu sözün yani böyle bir söz söylenmesinin hatalı yönü şurasıdır arkadaşlar. Bu sözün söylenme sebebi şudur. İnsanlara şer'i vasıf verebilmek için onları tanımamız lazım. Bu kaideyi koyuyorlar. Yani bu kaideden ya da bu düşünceden dolayı tanımadığımız insanlar hakkında susuyoruz deniyor. Zannetersem karışıyor. Tekrar alayım. ben Ben bu insanı tanımıyorum. Tanımadığım için susuyorum. Niçin? Niçin? Çünkü ona şer'i vasıf verebilmem için tanımam lazım. İşte bu cümle yanlıştır. Bir kimseye şer'i vasıf verebilmek için onu illa ki tanımanız gerekmiyor. Bu sözün batıl oluşunun sebebi budur. Hayatın bizzat pratiğinde kendisi hakkında hiçbir bilgi sahibi olmadığımız kimselere Müslüman veya kafir vasfı çok rahat verebiliyoruz. Mesela bir arkadaş arıyor diyor ki hocam diyor bizim kardeşlerden bir tanesi geliyor diyor. Ona yardımcı olur musunuz diyor. Adam geliyor bizi ziyarete. Biz ona Müslüman hükmü veriyoruz. Kendisini hiç tanımıyoruz. İsmini de hiç sormadık. Kimdir nedir bilmiyoruz. Tanımadığımız halde şer'i bir vasıf ona veriyoruz. Bakın mesela bir Müslümanların mescidine gidiyorsunuz. Hiç tanımadığınız bir öne geçiyor namaz kılıyor, Siz de arkasında namaz kılıyorsunuz. Bakın kendisini hiç tanımadığınız halde kendisini hiç tanımadığınız halde ona hüküm verebiliyorsunuz. Ha demek ki bu söz batıl bir söz. Niçin bu söz delilini nereden alıyor? Tanımadığımız insanlar hakkında bir hüküm beyan edemeyiz. Çünkü tanımıyoruz. Ha biz de buna itiraz itiraz ediyoruz. Bir kimseye şer'i vasıf verebilmek için onu tanımamıza gerek yok karinelerle Müslüman veya müşrik hükmünü yapabiliriz, verebiliriz. Karinelerle müşrik adaletli şahitlerin şahitliğiyle veya veya veya başka şeylerle Müslüman veya müşrik hükmü verebiliriz. Bir kimseye şer'i vasıf verebilmek için onu tanımamız şart değildir. Bu sözün batıl olmasını sebepleyen birisi de nedir budur arkadaşlar? 3 adım adım gidiyoruz inşallah. Şimdi bu sözde çelişki vardır. Biz topluma müşrik dedik cümle böyle başlıyor. Yani arkadaş kendi bulunduğu muhitteki arkadaşların itikadını böyle yansıtmış. Ben bana yansıyan itikada eleştiri getiriyorum. Bana yansıyan bana böyle yansıdı. Bu böyle değilse zaten bir problem yoktur. Şimdi diyor ki biz bir toplumda yaşıyoruz. Bu toplumun müşrik olduğunu biliyoruz diyor. Yani biz bu toplumun müşrik bir toplum olduğunu söylüyoruz. Tamam. Şimdi bir topluma müşrik diyebilmek için neden dolayı topluma müşrik, daha doğrusu gerekçeniz nedir? Bu topluma müşrik demenin gerekçesi nedir? Nasıl müşrik dediniz? Çünkü toplum 80 milyonluk bir kimse. Toplum kozmopolit, toplum soyut yani karşınızda elle tutulur böyle tamamını görüp bakıp yani 80 milyonu şöyle karşınıza alıp şöyle bakıp ha bu müşrik veya bu Müslüman demediniz. Bunun gerekçesi nedir? Fertlerden yola çıkarak topluma müşrik dediniz. Birinci ferde baktınız, ikinci ferde baktınız, üçüncü ferde baktınız. Fertlerin kahir ekseriyetine bakarak topluma müşrik dediniz. Şimdi cümlenin çelişkisi şurada. Topluma müşrik diyoruz. Niçin? Fertlere müşrik dediğimiz için. Ama fertlere müşrik demiyoruz. Bak kendi içinde çelişki. Bir toplumun hükmü. O toplumu oluşturan fertlerin ekseriyetine bağlıdır. Ne vadire itibar edilmez. Kaide budur. Ben bunu halkların hükmü isimli derste uzun uzun delillerle izah etmiştim. Kaide budur arkadaşlar. Bir toplumun fertlerine bakarız. O fertlerin kahir ekseriyetine göre topluma hüküm veririz. Topluma hüküm verdik. Müşrik dedik. Topluma müşrik demek için gitmiştir. Gittiğimiz yolu inkar ediyoruz. Yani biz topluma müşrik diyoruz ama tanımadığımız kimselere müşrik demiyoruz sözü. Topluma müşrik derken gittiğin yolu inkar etmektir. Sen bu topluma müşrik derken fertlere hüküm verdin. Fertlere verdiğin hükümle topluma müşrik dedin. Arkasından tanımadığımız kimselere müşrik diyemiyoruz. Bu da kendi içinde çelişkidir. Bir dördüncü nokta arkadaşlar. Topluma müşrik dememizin sebebi nedir? Hangi sebepten? Yani bize bunu bizi buna iten ihtiyaç nedir? Mesela kurban kesmek sünnet midir değil midir? Bunu bilmek istiyoruz. Niçin? Kurban keseceğiz veya kesmeyeceğiz. Mesela bir kitap. Bu kitap okuyun mu okumayın mı? Bana soruyorsun. Niçin soruyorsun? Tamam mı? Ya da bu kitap güzel midir değil midir? Niçin soruyorsun? Okuyup okumak. Yani bunun üzerine bir amel inşa edeceksin. Bir bina kuracaksın. Topluma Müşrik dememizin sebebi nedir? Gerekçesi nedir? Yani biz hangi ihtiyaçtan dolayı topluma müşrik diyoruz? Çünkü biliyoruz ki bu toplumla bir ilişkimiz yok. Yani biz 80 milyonla beraber namaz kılmıyoruz. Biz 80 milyonla beraber nikah hakkı imzalamıyoruz. Biz 80 milyonun cenaze namazına katılmıyoruz. Biz bu toplumun fertleriyle ilişki içindeyiz. Fertleriyle yani bu toplumun kendisiyle değil bu toplumun fertleriyle ilişki içindeyiz. Bizim topluma müşrik dememizin sebebi fertlere hüküm vermektir. Bizim topluma müşrik dememizin gerekçesi sebebi arkadaşlar fertlere hüküm verebilmek içindir. Çünkü biz hani dedik ya tanımamız gerekmez işte. Toplumu müşrik olarak kabul ettiğimiz için bir topluluğu müşrik olarak kabul ettiğimiz için fertleri ise ona nispet ediyoruz. Fertleri ona nispet ediyoruz. Hükmü onun üzerine kuruyoruz ve şer'i vasfı ona göre veriyoruz. Tanımamıza gerek yok. O halde dördüncü olarak da e, bu görüş kendi kendisini naks eden bir görüştür. Çünkü topluma müşrik dedi. Niçin? Fertlere hüküm vermek için. Tamam Tanıdığımızda zaten Müslüman diyoruz. Toplumun hükmünü bilmemize gerek yok. Şirkini gördüğümüzde zaten müşrik diyoruz. Toplumun hükmünü bilmemize gerek yok. Tanımadıklarımıza hüküm vereceğiz. Nereden vereceğiz? Topluma verdiğimiz hükmü tanımadıklarımıza uygulayacağız. Net bir cümle söyleyeyim ben size. Biz bu toplumu müşrik olarak isimlendirmemizin altında yatan gerekçe fertlere hüküm vermektir. Biz fertlere hüküm verebilmek için topluma Müslüman veya müşrik diyoruz. Şimdi topluma Müslüman dedikten sonra tanımadığımız insanlara bir şey diyemeyiz. Sözü çok havada kalıyor. Yani böyle biraz yani absürt kalıyor. Topluma müşrik dedikten sonra fertlere bir şey. O zaman niye topluma müşrik diyorsun ki? Topluma müşrik demenin sebebi ne? Gerekçesi ne? Seni toplumu vasıflandırmaya iten illet nedir? Topluma şer'i bir vasıf vermeye iten illet. Fertlere hüküm vermektir. Ee, bu açıdan da bakıldığı zaman arkadaşlar bu görüş biraz dediğim gibi havada kalıyor. Topluma hüküm verdin ama bunun sebebi fertlere hüküm vermekti. Sen fertlere hüküm vermedin. Boş bir hüküm oldu. Yani senin toplumu müşrik olarak isimlendirmen boş ve batıl bir isimlendirme oldu. Sana faydası olan bir isimlendirme olmadı. Arkadaşlar insanlara hüküm vermek için illaki yani şer'i vasf vermek için illaki onları tanımak ne yapmaz gerekmez Tanıdıklarımıza tanıdığımız gibi hüküm veririz, tanımadıklarımıza da karineyle hüküm veririz. Biz müşrik bir toplumun içinde yaşıyoruz. Bu toplum müşrik bir toplumdur. Bu toplumu müşrik olarak isimlendirilmesine bizi sevk eden amil fertlere hüküm vermektir. Biz bu toplumu müşrik olarak isimlendirdiğimiz için fertlerini de tanımadıklarımızda müşrik olarak isimlendiriyoruz ta ki açık bir İslam kendilerinden Görüne kadar bu konuda hak olan budur. Bu işin felsefik veya e, akli gerekçiler yani daha doğrusu usul boyutudur felsefik demeyeyim de Meselenin usul boyutu aynen bu şekildedir. Birebir bir şer'i delil gerekirse, verilmesi gerekirse bununla ilgili çok delil vardır. Mesela şu an aklıma gelenlerden bir tanesi Medine İslam ordusu Mekke'ye hücum edecektir. Hudeybiye'de müşriklerle karşılaşır. Hudeybiye anlaşması imzalanır. Geri döner. Allah subhane ve teala Muntehine suresinde oraya girdiğiniz zaman tanımadığınız mümin erkek ve mümin kadınlar olmasaydı ve sizin onları Eziyet edeceğiniz, sizin onlara zarar vereceğiniz gerekçesi olmasaydı demektedir. Allah Subhanahu ve teala İslam ordusu Mekke'ye girecekti. Tanımadığı mümin erkeki, mümin kadınlara o beldenin hükmünü uygulayacaktı. O beldenin hükmü nedir? Müşrik bir beldedir. O beldenin hükmünü, beldenin demeyelim de o beldekideki topluluğun hükmünü uygulayacaktı. Ama Allah onların Müslüman mümin olduğunu biliyordu. Bunu engellemek için Mekke'ye İslam ordusunun girmesine engel oldu Allah subhanahu ve teala. Bu çok sarih bir delildir. Yani tanımadığınız diyor bak tanımadığınız ve tanımamanızdan dolayı kendilerine eziyet edeceğiniz veya e, kendilerine zarar vereceğiniz. Yani bundan dolayı onlara zarar vereceğiniz. Bakın o kadar çok sarih bir delildir ki bu tanımadığımız insanlara, Müşrik toplumun içinde olmalarından dolayı, müşrik toplumun içerisinde olmalarından dolayı biz onlara ne hükmü verdik? Müşrik hükmünü verdik. Bununla ilgili özellikle arkadaşlar şu noktada yani burada uzun uzun delilleri ben zikretmeyeceğim. Halkların hükmü konusunda bu meseleyi çok teferruatlı anlatacağım ben. Ama burada bakabileceğim susu şudur. Mesela Müseylimetül kezap, yalancı peygamberlik İddia ettiği zaman İslam ordusu onunla savaşmaya gittiğinde hayır biz bunu kabul etmiyoruz biz onun e, peygamberliğini kabul etmiyoruz dedikleri halde insanlara onların içinde olmasından dolayı e, mürtet mü verilmiştir. Zekat vermeyenler meselesinde de bu böyledir. Birçok kıssa vardır bununla ilgili. Özellikle halit bin Velid'in çok salih bir kıssası vardır. Yani sen benim buraya geldiğimi duydun diyor evet. Bunların da mürtet olgu olduğunu gördün. Sen buradan ayrılmadın. Yani sen buradan ayrılmadın. Bakın arkadaşlar mesela İslam ordusu bir beldeye gidiyor. Belde Allah'ın hükümlerinden birini inkar ediyor. Ama içlerinde içlerinde inkar etmeyenler de var. İslam ordusu girer. Tanıyorum veya tanımıyorum hükmü yani ben şunu tanıyorum. Bu İslam hükmünü inkar etti. Bu bunu inkar etmedi. Hiç düşünmek sizin hiç düşünmeksizin kadın, yaşlı, çoluk, çocuk bunlar hariç oradaki herkesle savaşır. Niçin? Orada tanımadığı fertleri toplumun tamamına ne yapar? nispet eder. Bununla ilgili dediğim gibi delil çoktur. Mesela bir ordu vardır Kabe'ye saldıracaktır. Allah o ordunun içerisinde Kabe'ye saldırmak amacıyla yola çıkmayanları da zahiri hüküm açısından helak etmiştir. Amasım bi'sona aleyaniyatihim sonra niyetler üzerine haşr olunur. Zahiri hükümde onlar içinde bulundukları toplumun hükmünü almıştır. Ama hakiki hükümde Allah Subhanahu ve teala onların imanına şahitlik ettiği için, imanını daha iyi bildiği için mümin hükmü vermiştir. Niyetlerine göre ne yapmıştır? Haşretmiştir. Velhasıl kelam arkadaşlar, bir insana Müslüman demek şer'i bir vasıftır. Bir insana kafir demek şer'i bir vasıftır. Ama bir insanı tanımıyorum demek şer'i bir vasıf değildir. Bu bir hüküm cümlesi değildir. Boş, ma'la yani bir cümledir. Bu bir. İkincisi, bir kimseye. Bir kimseye Müslüman veya müşrik diyebilmek için illa tanımak tanımak gerekmez. Bu batıl bir düşüncedir. Ve bu İslam şeriatini iptal eden bir düşüncedir. Yani İslam şeriatini iptal eden bir düşüncedir. Bununla ilgili özellikle cihat hikamında birçok kavil bulabilirsiniz. Biz fertleri içinde bulundukları topluma göre nispet ederiz. Ona nispet ederiz. Yani bir topluluk bir topluluk bir fiille isimlendiriliyorsa daha doğrusu bir topluluk bir vasıfla isimlendiriliyorsa o topluluğun içerisindeki tanımadığımız insanları biz o topluğa nispet ederiz. Eğer Müslümanların içerisinde gelen bir topluluksa biz ona Müslüman hükmünü veririz. Kafirlerin içerisinde gelen bir topluluksa biz ona kafir hükmü veririz. Bakın arkadaşlar uygulamada böyle değil mi? Mesela birisi size telefon açtı. Dedi ki biz tasavvuf ehliyiz dedi. Biz dedi kabirlerden Şeyhlerimizden yardım istiyoruz dedi Biz dedi işte Şeyhlerimizin kaybı bildiğini iddia ediyoruz ve sizinle tartışmak istiyoruz dedi. İsmin ne abi dedik Ona dedi benim ismim Ahmet Tamam buyurun gelin tartışalım dedik Adamlar on kişi geldiler Bakın adamlar on kişi geldiler Karşımıza oturdular Biz onların onunla da Ahmet'e verdiğimiz Çünkü adamlar kendilerini böyle Tafsif ettiler. Belki içlerinde Belki içlerinde Onlardan olmayan ama tartışmayı dinleyecek kimse olabilir. Biz ilgilendirmez. Ya da tam tersi. Mesela Müslüman bildiğimiz bir cemaat. Gidiyoruz yanlarına. Tanıdığımız insanlar. Var. Ahmet Ali, Eyüp, Mehmet. İşte tam Süleyman insanlar var. Tanıdıklarımıza Müslüman hükmü veriyoruz. Onların yanında olup tanımadıklarımıza da yine Müslüman hükmü veriyoruz değil mi? Onların yanında olup tanımadığımız kimselere de yine Müslüman hükmü veriyoruz. Tanımadığımız kimselere Müslüman hükmü vermekteki gerekçemiz ne? Topluluğa verdiğimiz hükümdür. Biz içinde yaşadığımız topluluğa müşrik hükmünü veriyoruz. Bunu vermemizin sebebi fertlerin müşrik olması. Topluluğa müşrik dediğimiz için, Topluluğun hükmünü tanımadığımız fertlere de uyguluyoruz. Son olarak bir hatırlatma yapayım. İşin şurası da boştur. Pencereden bakıyorsun yoldan bir adam geçiyor. Bu müşrik mi değil mi? Bize ne? Yani bu da gereksizliktir. Ama ben bir insanla bir ilişkiye gireceksem ve tanımıyorsam iptidaen ona Müslüman olmadığı müşrik olduğu hükmünü uyguluyorum. Son olarak şunu sormak isterim. Yani daha doğrusu bir soru olarak değil de bu arkadaşların kendi iç dünyalarında şunu e, bir tartmalarını isterim. Mesela bir cemaatiz biz tanıdığımızı, İslam'ını gördüğümüzde Müslüman, İslam'ını görmediğimize, şirkini gördüğümüze, müşrik tanımadığımıza tanımıyoruz diyoruz, tamam mı? Bir apartmana taşındık. Üst komşumuzu tanımıyoruz. İlişkimiz nasıl olacak? Bakın tanımıyorum dediğiniz için şer'i bir vasfı olmadığı için şer'i hüküm bina edemiyorsunuz. Mesela yolda gidiyoruz bir kalabalık gördük cenaze namazı kılınıyor. Katılacak mıyız katılmayacak mıyız? Bir yolda gidiyoruz dinlenme tesisinde durduk namaz kılacağız girdik bir adam var tanımadığımız bir adam beraber namaz kılalım dedi tanımıyoruz biz ne hüküm inşa edeceğiz? Bakın bu düşünce bu itikad bu sorulara cevap veremiyor. Bir nokta daha söyleyeyim aslında bu düşünce Samimi bir düşünce değil. Çünkü kendileri yani ben eminim bu düşüncedeki arkadaşlar tanımadıkları kimselerin arkasında namaz kılmıyor. Niçin namaz kılmıyorsun dediğimiz zaman tanımıyorum cevabını verse yanlıştır. Tanımamak arkasında namaz kılmamayı gerektirmez. Bir kimse müşrikse arkasında namaz kılmazsın. Müslümansa arkasında namaz kılarsın. Tanımıyorsan ne hüküm bina edeceksin? Aslında kendileri namaz kılmıyorlar. Ya da Müslümanların içine gittikleri zaman Tanımadıkları insanların arkasında namaz kılıyorlar. Aslında bu arkadaşlar, bu itikattaki arkadaşlar ameli olarak aynen bizim itikadımıza sahipler. Amelde aynen bunu icra ediyorlar. Ama dilleriyle belki de tekfirci damgası yememek ya da ne bileyim biz de şu itikadlarınız veya biz şu cemaatin itikadına yakınız diyebilmek için böyle başıyla sonu tutarsız çelişkili, ma'la yani sözler söylüyorlar. Bu düşünceye, bu itikata sahip olan arkadaşların hayatına bakın. Tanımadıkları kimselere birebir müşrik hükmü uyguluyorlar. Ama müşrik demiyoruz. Ya sen zaten müşrik hükmü uyguluyorsun. Müşrik deyip dememenin hiçbir anlamı yoktur. Zannedersem bu kadar yeterli. Bu konuda ben halkların hükme konusunda geniş bir açıklama yapacağım inşallah. Velhamdülillah rabbil Alemin.